Kuhumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben Dernek adına Bora Kabatepe. Bugün Buğday Derneği'nin yeni bir projesinden hareketle arıları konuşacağız. Avrupa Birliği Erasmus Plus kapsamında desteklenen arıları yaşatalım projesiyle e, projesinden bahsediyoruz. E, geçtiğimiz sene kabul edilmişti ve ilk ziyareti Makedonya'ya gerçekleştirdik. E, buğdayın tabiriyle arılar için arı gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bugün hem bu projeyi hem de e, Arıları konuşmak üzere bir konuğumuz var. Buğday Derneği'nden Gizem Altın bizlerle. Gizem hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, hoş geldin diyoruz. E, programa konuk olduğun için de teşekkür ederim tekrar. E, şimdi detaylarına gireceğiz. Hem projenin hem de ilk ziyaretten e, neler kaldı aklımızda bunlardan bahsedeceğiz ama nereden aklımıza geldi arılarla ilgili bir proje yapmak? Arılar aklımızdan hiç çıkmıyordu zaten. Ee, biz bu dair ekibi olarak çok uzun zamandır e, işte kelebek, arı, böcek yani bunlar da doğanın e, çok fazla görünmeyen, çok fazla belki göz önünde olmayan ama bizim e, her zaman çok sevdiğimiz ve merak ettiğimiz parçalarıydı. E, bir de tabii organik tarımda çok e, güzel e, örtüşüyor aslında arıcılık çünkü. İşte biz organik tarımı, ekolojik tarımı, işte tabii ki pek çok insan kendi sağlığı, çocuklarının sağlığı için tüketiyor ama bir yandan da gezegenin sağlığı için de çok önemli. Çünkü siz bir tarlaya işte pestisit attığınız zaman, mantar ilacı attığınız zaman özellikle e, tozlayıcıları yani polinetörleri ki bunlardan bir tanesi de bal arısı ama bunların pek çok e, farklı türleri var işte e, farklı türde arılar yaban arıları bombus arıları işte çeşitli sinekler güveler vesaire bunların hepsine de aslında e, çok ciddi zararlar vermiş oluyoruz dolayısıyla çok uzun zamandır hem aklımızda hem kalbimizde e, arılar ve arıcılık vardı e, biz e, Hobi olarak da zaten kendi kovanlarımızı eline peşindeydik. İşte bir yandan bunları araştırırken, bir yandan işte literatürü tar tararken... Fark ettik ki hani hem Türkiye'de hem dünyada arıların başı çok e, ciddi dertte ve biz bu çok sevdiğimiz e, yaratıklar için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladığımızda arıları yaşatalım projesi ortaya çıktı. Aha. E, sosyal medya paylaşımlarında da benim de dikkatimi çeken bir şey. Arılarla ilgili paylaşımlar gerçekten çok fazla beğeniliyor. Bu konu haberlerde tanıştık. E, Artık daha sık rastlanıyor işte arıların e, sayıların azaldığı e, ve gıdaya olan etkileriyle ilgili e, biraz kısaca bahsedebilir miyiz bu senin de e, bahsettiğin biraz önce problemlerin ne olduğunu arıların başına neler geldiğini? Evet çok sevinirim çünkü aslında bizim yani hani şehirde yaşayan insanların da arıların yok oluşu ile ilgili yapabileceği çok fazla şey var. Arıcıların da yapabileceği çok fazla şey var. Kırsalda yaşayan insanların da yapabileceği çok fazla şey var. Biz de zaten projenin hedef grubunu belirlemeye çalışırken ama bir dakika dedik ya bunun için bir hedef grubu belirleyemiyoruz. Yani hani 70 milyon ülkenin 70 milyonunda aslında gerçekten bir sorumluluk düşüyor. Şimdi arıların neden kaybolduğu konusunda pek çok araştırma, pek çok sonuç var. Ve aslında çoğu pestisitlere özellikle neonikotinoid bazlı pestisitlere dikkat çekse de aslında bizim şu anda yaşadığımız işte modern tüketim toplumunun pek çok Sonucu yani böyle bir toplum olmanın tek çok sonucu araları olumsuz etkiliyor. Yani işte e, biraz önce bahsettiğim konvansiyonel tarımda kullanılan e, yoğun e, kullanılan pesisitler. Aralar üzerinde e, ciddi ölümcül etkileri olan bir şey. E, bunun yanı sıra habitat kaybı. Yani e, işte her yer e, betonlaşıyor işte betonlaşmanın yanı sıra hani e, siz... Atıyorum bahçenizde işte ne bileyim doğal bir yeşil örtüyü yeterli bul bulmuyoruz. Siz değil biz hepimiz işte belki çim ekiyoruz diçimde e, bu tip böceklerin, polinatörlerin e, beslenebileceği hiçbir şey yok veya işte belediyeler e, hani iyi niyetle belki işte bir ağaçlandırma yapıyorlar ama yaptıkları araç ağaçlandırmalar tamamen monokültür yani e, çam çam çam ettiğiniz zaman yine arıları besleyecek hiçbir şey yok dolayısıyla arıların beslenebileceği aslında arıları güçlendiren e, en temel faktörlerini bir şekilde doğadan çekmiş oluyoruz. Ee, biz aslında arıları araştırmaya başladığımız zaman ve neden yok olduklarını araştırmaya başladığımız zaman insanların hastalanmasıyla işte giderek artan e, kanser e, ve işte otoimmün sistemlerin ne, nasıl e, hani biraz önce bahsettiğim şeyler insanları etkiliyorsa e, aynı şekilde arıların da etkilendiğini fark ettik e, ve işte e, yine insanlar ne kadar fazla yani biz ne kadar fazla ilaç kullanıyorsak yani hasta oluyoruz. Çünkü aslında doğallıktan giderek uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımız için hastalanıyoruz. Hastalandık da ilaç kullanmaya başlıyoruz. İlaç kullandıkça semptomları tedavi ediyoruz ama ilaçların yan etkileri bizi daha fazla hasta ediyor. Buradan da aslında şu noktaya geldik. Türkiye'deki ve dünyadaki arıcıların pek doğruna sorduğunuz zaman yani arılar neden yok oluyor diye bize aslında üç aşağı beş yukarı şu cevap veriyorlar. Yanlış arıcılık uygulamaları yüzünden. Hı hı. Çünkü elimizde şu anda habitat kaybı, pestisit, neodikotinoid e, yüzünden zaten e, son derece zayıflamış, e, bağışıklık e, sistemi düşmüş, doğadan beslenmesi gerektiği gibi beslenemeyen e, bir e, tür var. Ve siz e, arıcı olarak e, bu türün bu hastalığa açık e, şeyiyle Giderek daha fazla ilaç vererek, giderek daha fazla ilaçlama ve müdahaleyle daha da fazla zayıflatıyorsunuz. Bütün dünyada geçerli bu ve şu anda çok ciddi koloni kayıpları var hı hı. hem dünyada hem Türkiye'de sürekli koban alınıyor, sürekli işte kraliçe arı dağıtılıyor. Ama buna rağmen pek çok yerde e, Kolonik kayıpları yani hani bir koloninin tamamen çökmesi e, gibi şeyler yaşanıyor. Bunlarda e, genel olarak baktığımız zaman aslında bir e, bir tek ile çözülemeyecek bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında sebepler de tek yani, tek değil senin e, dediğin gibi sebep de tek evet, olmadığı için çözümü yani de kolay olmuyor. Yani, e, bu e, arılarla ilgili durumun Aslında Belki de en e, şey tarafı yani hani en karamsar tarafı Çünkü e, bir tek problem olduğu zaman e, ona müdahale etmek daha kolay atıyorum işte bir vadideki bir endemik türü kurtarmak istiyorsanız o zaman o vadide hes yapılmasını engellemeniz gerekiyor e, ama burada e, biraz önce bahsettiğim gibi yani küresel iklim değişikliği de bunun içerisinde e, küresel iklim değişikliğini bırakın şu anda işte engellemeyi yavaşlatmayı hani giderek böyle yangınları körükle gidiyoruz istedik e, bizim yarattığımız etmenlerden dolayı elimizde giderek zayıflayan bir canlı var ve biz e, kendimizde de olduğu gibi e, aslında hastalığı e, giderek daha fazla ilaçla tedavi etmek gibi bir eğilimimiz var e, bu eğilimde araları aslında daha fazla fazla zarar veriyor. Dolayısıyla burada e, ne kadar şey, ne kadar faktöre müdahale edebiliriz, ne kadar e, şeyi değiştirebiliriz. Yani biz açıkçası bir projeyle kresit değişikliğini değiştiremeyeceğimize göre veya yıllardır sabalamamıza rağmen e, tesis kullanımını azaltamayacağımıza veya yok edemeyeceğimize göre, o zaman e, müdahale edebileceğimiz e, aslında en can alıcı faktör yanlış arıcılık uygulamaları dedik. Ee, ve e, bu yoldan ilerlemeye karar verdik. Hı hı. Bahsettiğin gibi e, problemin bu çoklu e, yapısı bir yandan karamsarlık getiriyor olsa bile bence e, insanlığın gerçekten düşünmeye sevk etmesi açısından çok önemli bir örnek bu. Arı e, bin, yıllarca, bin yıllardır insanla beraber e, sofrasına getirdiği gıdaları tozlaştırmasıyla olsun, e, direkt e, o ürün, arının ürünlerini yemesiyle olsun insanla birlikte yürüyen, e, onunla birlikte e, yayılmış olan bir tür. Ve şu an arının başına gelenler aslında insanın başına gelenlerden hiç farklı değil. Belki kendi hastalıklarımızın da dediğin gibi hem toplum olarak hem gerçekten fiziki sağlığımızdan bahsediyorum burada. Bunları aşma açısından arı aslında çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Ve tabii ki sadece arıcıların problemi de değil aslında bu bütün insanlığın karşı karşıya olduğu bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir yavaş yavaş istiyorsan projeden biraz bahsetmeye başlayalım. Geçtiğimiz sene hı hı. bunun iyi haberini vermiştik projeye başladığımız için. Kısaca bir bahsetmek gerekirse İngiltere, Hollanda ve Makedonya'dan... ...üç paydaşla birlikte yürüttüğümüz bir Avrupa Avrupa destekli bir proje. Evet. Ne ne amaçla yola çıktık ve şu an hangi aşamadayız biraz projeden bahsedelim. Bizim ortaklarımız kendi bulunduğu bölgelerde... Ekolojik aracılıkla ilgili eğitimler veren işte bu konuda bayağı lobi yapan ortaklarımız var. Dolayısıyla onlardan çok şey öğrendik bütün bu süreç içerisinde. E, i̇ki yıllık bir proje. ilk sene içerisinde bütün ortakların e, bulunduğu ülkelerde bir e, alan gezisi e, yapılıyor. Bu alan gezisini bizi götürebildiğimiz kadar e, fazla arıcıyı e, götürmeye çalışıyoruz. E, seçtiğimiz kişiler de ağırlıklı olarak e, oradan aldıkları bilgiyi yaygınlaştırabilecek insanlar. Dolayısıyla işte buğday ağındaki, e, belki tatı ağındaki e, arıcılara, işte e, akademisyenlere, bu konuda eğitim veren kişilere mümkün olduğu kadar öncelik vermeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde, e, şimdiye kadar Makedonya'ya gittik, e, önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde e, gördüğümüz uyguları, uygulamaları hem yazılı hem de video olarak görüyoruz. E, ve Önümüzdeki dönemde işte bu videoları paylaşıyor olacağız. Ki hani oradaki farklı şeyleri, uygulamaları, farklı ve iyi uygulamaları mümkün olduğu kadar fazla kişiyle paylaşalım. Mesela Makedonya gezisinde şunu gördük. Son derece güzel bir kırsalı var. Yani işte mera alanları bozulmamış, tarımsal konvansiyonel üretim son derece düşük şey neredeyse yok gibi sanayi neredeyse hiç yok gibi dolayısıyla arıların son derece bayıldı işte pek çok da bitki ve ağaç çeşidine sahip. Dolayısıyla hani aralığı için gerçekten bir cennet. Ama orada mesela gördüğümüz birkaç şey çok dikkatimizi çekti ve çok beğendik. Mesela modern arıcılığı yani işte senli kovanları kendi ülkelerine getirmişler ve bunu başarılı uyguluyorlar. Ama her senli kovanın yanında mutlaka bir geleneksel sepet kovanını barındırıyorlar. Yani ondan da vazgeçmemişler. Bazen diyorlar ki hani geleneksel kovan işte onların da çok tahmin edemediği sebeplerden dolayı bazen senlik kovanlardan daha iyi bile performans veriyor. Ama bir şekilde hani bu modern aracılık şeyini onunla dengelemeye çalışmışlar. Gördüğümüz önemli şeylerden bir tanesi buydu. Başka bizi çok etkileyen şeylerden bir tanesi mesela ay takvimine göre aracılık yapmalarıydı. Biliyorsun biz de zaten Buday Derneği'nde işte ay takvimini, doğa takvimini, olduğu hı. kadar hayatımıza uygulamaya ve hani bu bilgiyi de paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlar kadın bilgiler çünkü bu şekilde mesela arıcılık yapılıyor olması çok yaygın olmasa da bizim çok ilginç bulduğumuz ve çok sevindiğimiz bir şeydi. Bunun yanı sıra mesela kaya Larda arıcılık yapıyorlar. Bu e, Türkiye'de de daha sonra olduğunu duydum. Ama benim şimdiye kadar ilk defa gördüğüm bir şeydi. Bunu da yerinde görmeye fırsatı bulduk. Bayağı bir e, dağlara bayırlara çıkıp buralarda yürüdükten sonra. E, yani bir kaya sırtında bir e, kovuk açıyorlar. Ondan sonra bunu bir plakayla kapatıyorlar. Ama ucunda köşesinde bir tane delik bırakıyorlar arıların girebileceği. E, bu deliğin üzerinde de e, inek dışkısıyla Diyorlar. Sonra da diyorlar ki hani arılar arıları bir şekilde çeken bir kokusu var bu dışkının ee, hani belki de şeydir ama onların inanışı böyle bu şekilde daha sonra arılar gerçekten de kendi kendilerine bu kovuklara girip e, burada yuva yapıyorlar işte kendi peteklerini yapıyorlar vesaire e, ve şey sonunda sezon sonunda bunlar açılıyor oradan e, işte ballarını alıyorlar. Yani yine e, son derece geleneksel değilim şimdiye kadar. Yap, yapılan şey aslında doğanın iyi bir gözleminin e, uygulamaya geçirilmesi. Arılar tabii ki doğada da bal arıları bulunduğunda bu kaya kovukları gibi yerlerde e, yuvalanıp buralarda evet. peteklerini tabii oluşturduklarında. Ki. Aynen öyle yani hani zaten e, şeyi bu yani orijinali bu. Zaten dediklerine göre hani onlar İskender, İskender'den önce İskender'den sonra bir var zaten. Hani İskender'den beri bu yöntemi uyguladıklarını söylüyorlar. Bunlar mesela bizim için gerçekten çok heyecan vericiydi. İşte biraz önce dediğim gibi bunların videoları da çekildi. Ve proje sürecinde bunlar zaten paylaşılıyor ve paylaşılmaya devam edilecek. <gülüyor> Önümüzdeki hafta İngiltere'ye gittiğimizde yine orada gördüğümüz ve benim Türkiye'de uygulamaya gerçekten can attığım başka bir proje var. O da hapishanelerde kovanlar koymaya başlamışlar. Hapishanelerden ilk önce onlara bir teklif gelmiş bizim İngiliz ortaya oytamıza ee, ve işte rehabilitasyonu için yani şey mahcumlara rehabilitasyonu için işte biz arıların son derece olumlu olduğunu duyduk dolayısıyla bize hani bir proje yapıp bize birkaç tane koman verir misiniz? Bizim işte partnerimiz de hapishaneye gidiyor. İşte ilk önce bir yerlere bakıyor olabilir mi, olmaz mı? Çünkü arılar her yerde beslenemiyorlar. Arıların beslenebileceği bir yer olması lazım her şeyden önce. Ama bakıyorlar ki her şey uygun. Ve gidip gerçekten oraya mesela kovanları koyuyorlar. Ve bu kovanları koyduktan sonra bütün bu şeylerde, kavga dövüşlerde, oradaki şiddette inanılmaz bir düşüş görüyorlar. Evet. Gerçekten insanlar yani oradaki mahkumlar arılar tarafından liability ediliyor. Ya yani bunu tabii birkaç şeyde yorumlamak lazım. Sonuçta hiç hayatta hiçbir amacı kalmamış, hayatı kü küsmüş e, insanlara e, bir amaç veriyorsunuz. Hı hı. Yani orada işte. Arılar oğul yapıyor, işte tırmanıyorlar, o oğlu alıyorlar, işte onu tekrar kovana koyuyorlar. Ee, işte her gün ya da haftada birkaç defa o kovanları kontrol ediyorlar. Sonra oradan bal elde ediyorlar, onları işte bir şekilde paylaşıyorlar veya satıyorlar. Yani hayatta bir amacı kalmamış insanlara böyle bir amaç veriyorsunuz. Ama bir de bunun yanı sıra hani biraz da spiritual tarafından bakıyorsunuz arı, arıya ve arıcılığa. Hani arıların da insanlar üzerinde... Ki o inanılmaz olumlu etkisini işte bu hapishane ortamında e, görebilmişler. E, bu geziler e, bizim ileride benzer projeler geliştirebilmemiz için de e, hı hı. son derece faydalı. E, çünkü bütün amaç aslında birbirimizin yaptığı iyi uygulamaları e, eğer uygulanabiliyorsa kendi ülkelerimizde tekrarlayabilmek. E, dolayısıyla e, proje o noktada gayet güzel bir şekilde amacına ulaşıyor diyebilirim. Projenin sonunda galiba bütün bu toparlanan bilgilerin paylaşılacağı bir portal da planlanıyordu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Evet şu anda projenin Live and Let Be diye bir Facebook sayfası var. Buradan zaten her şey paylaşılıyor projeyle ilgili videolar, diğer bilgiler. Biz ve ortaklarımız ortak paylaşıyoruz. Ortak kullandığımız bir platform. Onun dışındaki işte videoları, bilgileri biz buğdayın e, Facebook e, sosyal medyasından e, paylaşıyoruz zaten ama e, bunun dışında e, bu sürecin sonunda bütün bu damıtılan bilgiyi herkesle paylaşacağımız ve e, online bir eğitim platformu olarak e, hizmet verecek bir de web sitesi olacak. Bu web sitesin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü ben de arıcılığa yeni başlamış bir insan olarak sürekli işte araştırma yapıyorum, bir yerlerden bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Yani bir yandan tabii ki bunun eğitimini aldım. Bu arada hiç kimsenin e, gerçek bir arıcılık eğitimi almadan bir kovan almasını e, da tavsiye etmem. Çünkü gerçekten e, öğrenilmesi gereken çok fazla şey var. İnsanın kendisine zarar vermesinden ziyade koloniye zarar verme ihtimali çok daha yüksek bir eğitim almadan e, dediğin gibi başlandığında. Zata. Evet yani işte biraz önce dediğim gibi o kadar fazla yanlış uygulama var ki ve eğer e, gerçekten e, iyi bir eğitim almadıysanız ve kendinizi internetten eğitmeye çalışıyorsanız ben ki de pek çok konuda böyle yapmaya çalışıyorum İnternetteki bilgiler korkunç yani mutlaka iyisi mi? vardır ama biz hiç bilmediğimiz için hangisi iyi hangisi kötü bunu şey yapabilecek yani yargılayabilecek ve doğru kararı alabilecek bir durumda da olmuyoruz Hı -hı. kovan almadan önce dolayısıyla yani son derece yanlış uygulamalar yapılabilir ve e, yani bu kovan buradaki canlılar bizim sorumluluğumuz altında yani hani böyle bilgisizce işte kovan aldım koydum falan gibi hani bu böyle e, sokak kedisi aldım besliyorum gibi bir şey değil gerçekten de e, bir e, bilgi birikimi gerekiyor. Bunun yanı sıra bu araların yaşayabileceği, beslenebileceği, konvansiyonel tarım yapılan bölgelerden mümkün olduğu kadar uzak. uzak hı hı. işte asfalttan mümkün olduğu kadar uzak. Asfaltın da altını çizmek istiyorum. Çünkü ben de bilmiyordum ama mesela propolis, yani aralar propolis için yeterli malzeme bulamazlarsa etraflarında asfalttan bile... E, parça alıp e, kovanlarını tamir edebiliyorlar. Yani propolis aslında kovan arının kovan kovan tamiri demek hı hı. E, ve aynı zamanda son derece yüksek antibiyotik özellikleri olduğu için e, mesela arılar da kovanlarına girdikleri zaman yaptıkları propolis'i şöyle bir sürünürler. Yani bu şekilde e, mukavemetlerini arttırırlar. Bir nevi dezenfektan bir, dezenfektan bir sı sıva olarak tanımlayabiliriz belki arının kullandığı. Evet evet bildiğin sıva yani. <gülüyor> Ama işte bu sıvayı da asfalttan da yapabiliyorlar. Yani eğer etrafta asfalt varsa propolis yapılacak bir malzeme bulamazlarsa. Biraz önce dediğim gibi yani organik Arıcılıkta da mesela e, işte e, 3 kilometre veya 5 kilometre yanlış hatırlamıyorsam e, çapında mesela konvansiyonel e, tarımın yapılmıyor olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü hem arının e, çok ciddi bir ölme riski var hem de tabii çok ciddi bir kalıntı ve bulaşıklık e, durumu söz konusu olabiliyor. E, bunlar direkt bala geçebiliyor. E, dolayısıyla organik e, tarımda da böyle ama hani benim tavsiyem organik tarım alırsınız ya da almaz. Bu işi hobi olarak yaparsınız ama mümkün olduğu kadar konvansiyonel e, tarım alanlarından uzak durmak gerekiyor. Hı hı. Bununla Tabii. birlikte hı hı. yani e, işte bizim e, şeylerimizde, bahçelerimizde kullandığımız e, işte yani hani çoğumuz kullanmıyoruz diye umuyorum ama hani e, gülünüz bitlendi ona ile çattınız domatesinizde böcek geldi ona ile çattınız aynı şekilde siz kendi aralarınızı e, kendisi, kendi elinizde zaten zehirlemiş oluyorsunuz. Hı hı. Dediğim gibi detayları çok e, mümkün olduğunca biz de bu projeyle ilgili programlar yapmaya devam edeceğiz ve bu ziyaretlere katılan arıcılarla da e, çeşitli programlar yapacağız. Artık sonuna geldik ve çok kısa e, en azından birkaç cümleyle bu projeye dinleyenler nasıl destek olabilirler daha doğrusu genel olarak arılar için yapılabilecek 2-3 kısa şeyle bitirebiliriz. Tabi arı konusu e, olunca çok kısa konuşamıyorum ama e, şöyle söyleyeyim e, şehirde yaşayan birisiniz lütfen e, bahçenizde ya apartmanın bahçesinden bahsediyorum e, çim çim çim yapmak yerine artık çim yapmaktan vazgeçin lütfen e, ya da en azından bahçenizin bir köşesini e, doğal bir e, alana bırakın ki hani kelebeklerin, e, polenetörlerin, arıların yaşayabilmesi için bir Habitat olsun. Ee, bunun yanı sıra işte bahçenize veya balkonunuza arıların sevdiği ve beslenebileceği işte fesleğen veya ıhlamur ağacı, e, akasya ağacı gibi e, ağaçlar ve bitkiler dikebilirsiniz. Yine hayvanların e, arıların beslenmesine yardımcı olursunuz. Mümkün olduğu kadar e, böcek ilacı atmamaya çalışın. E, i̇şte e, şeyle konuşun, apartman yönetimiyle konuşun. Şimdiye kadar yapılan genel geçer şeylerin artık yapılmamasını için ön ayak olun. Olun. Bunun yanı sıra işte pek çok insan şimdi yazlıklara gidiyor zaten bayramda geliyor mümkünse bir arıcılık kursuna gidin arıcılık kursları genellikle halk eğitimlerde veriliyor Biz de önümüzdeki dönemde ekolojik arıcılık kursları vermeye başlayacağız ancak o tecrübeyi şu anda biriktiriyoruz. Ee, ama halk eğitimlerde çok güzel e, arıcılık kursları var. Bu kurslara gidip daha sonra bir e, kovan alıp hani e, hobi olarak e, arıcılığa başlamak mümkün. Hani burada sadece amaç bal e, almak değil aslında e, arıların ve polinatörlerin olduğu bir alanda e, siz çok daha fazla e, bir kere şey alıyorsunuz, ürün alıyorsunuz. Da arttı. Çünkü Hı -hı. arılar tabii ki tozlaşmayı sağlıyor. Ee, bu yapılabilir. Yani hani aklıma ilk gelenler işte bir e, şeylerin yani hani e, şehirde yaşayanların veya bir ayağa şehirde olanların e, yapabileceği şeylerden bir tanesi. Bunun yanı sıra bizim de yapacağımız hani belki sizler de eğer belediyede çalışıyorsanız veya belediyeyle herhangi bir şeyiniz varsa ne yazık ki İstanbul gibi o örneği vereceğim şehirler arılar için bir çöl. Yani dünyanın pek çok kentinde işte özellikle Londra'da, Belçika'da kent arıcılığı çok yaygın yani hani e, baktığınız zaman e, pek çok apartmanda pek çok sitede e, kovan olduğunu görüyorsunuz bu tabi arı popülasyonu çok ciddi şekilde destekleyen bir şey ama e, mesela bir arıcı geçenlerde bizim Kadıköy'deki ofisimize geldiği zaman ben ofisin e, balkonuna da koymak istiyordum. Adam etrafa baktı ve koyamaz dedi. Neden dedi? Şey Çünkü burası bir çöl. Hı -hı. Ama Hı -hı. hani baktığım zaman yok canım orası yeşillik falan diyorum. Hayır diyor. Burası arılar için bir çöl. Evet. Buradan hiç bir şekilde beslenemez. Dolayısıyla e, bu çalışmanın ayaklarından bir tanesi de belediye ile birlikte çalışıp. Ee, i̇şte biraz önce bahsettiğim ee, lavantaydı, fesleğendi, ıhlamurdu falan bu tip e, şeylerinde artık yavaş yavaş e, farklı ve bahçeleri ekilmesini sağlamaya başlamak. Ee, Gayet güzel başlangıç bir başlangıç. Başlangıç için çok, evet, Baş evet. başlangıç için tarifi, çok güzel. E, hepimiz yani bal tüketicisiyizdir e, çok büyük bir ihtimalle. Biraz önce bahsettiğim gibi e, nitelikli üreticisini bildiğimiz... Bir balı şifaniyetle tüketmek hem bizim hem de arılar için bayağı faydalı olacaktır. Hı -hı. Çok güzel bir giriş oldu. Dediğim gibi <gülüyor> önümüzdeki programlarda bu, bu, bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Mümkünse arıcılarla da konuşacağız. Çok çok teşekkür Hı -hı. ederiz. Hem konuk olduğun ben için hem de, de projede. Ki, <gülüyor> Daha fark... 15 programda arıları anlatabiliriz. <gülüyor> Alabiliriz. <önemli> <gülüyor> Tekrar teşekkürler Gizem. Görüşmek üzere. <gülüyor> çok sevgiler hoşça Hoşçakalın.